Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fil dişi sahili mi, kıyısı mı diyeceğiz. Çok acayip bir durum var. Dün de değinme fırsatı bulamamıştık ama endişe verici oldu. Şüphesiz herhalde çünkü iki rakipte yemin etmişler. Evet. Biri resmen... Yani resmen. <gülüyor> biri resmi konutta yemin etti. Diğeri <gülüyor> mektupla yeminini yolladı Anayasa Mahkemesi'ne. İkisi de resmi yemin değil mi? Birincisi protokol açısından bakarsak şeyin bağımsız seçim komisyonunun seçimi kaybettiğini ilan ettiği kişi eee Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğu için seçim öncesinde Cumhurbaşkanı olduğu için makamından ayrılmayıp olduğu yerde Anayasa Mahkemesi önünde, üyeler önünde yemin etti. Buna karşılık seçim komisyonunun birinci geldiğini açık farklı birinci geldiğini ilan ettiği aday ise Anayasa Mahkemesi'nin biraz sonra anlatacağım nedenlerle oyunlarla diyelim, iptal ettiği birinciliğini iptal ettiği aday ise mektupla Anayasa Mahkemesine bu nasıl oluyor bilmiyorum yazılı olarak herhalde mektup ya da ses kaseti mi yolladı bilmiyorum mektupla Anayasa Mahkemesine yeminini bildirdiğini söyledi ve başbakan yani seçime kadar görevde olan başbakan bu ikinci adayın cumhurbaşkanlığını kabul etti. Ee, diğer taraftan e, şu ana kadar e, bu e, e, Laurent Gabgo'nun yani e, Anayasa Mahkemesi marifetiyle e, birinci geldiği ilan edilen e, eski cumhurbaşkanının e, başkanlığını bildiğim kadarıyla resmen tanıyan iki ülke var. Angola ve Lübnan. O iki ülkenin temsilcisi sadece Yemin Töreni'nde bulunmuşlar. Ne Afrika Birliği, ne e, Avrupa Birliği, ne Birleşmiş Milletler, ne Amerika, ne Fransa, ki Fransa oranın biliyorsunuz eski kolonyal gücü ve halen e, iktisadi olarak ülkeyi kontrol eden güç diyebiliriz. E, ne Fransa... E, bu seçim e, hilesini e, kabul etmiş durumda değil. ve Biz böyle ender bir e, durumla karşı karşıyayız. İki tane seçilmiş başkan var. Evet. Normal e, tabii şey. gü, insan yani, önce gülecek gibi oluyor ama sonuçlarının... E, çok... Şu anda 23 kişi oldu, öldü bundan dolayı. Evet. İşte. Şimdilik şimdilik bundan dolayı ortaya çıkan çalışmalarda 23 kişi, 20 kişi öldü ve bu 2002 yılında başlayan iç savaşın 2005'ten sonra yavaş yavaş yatışan ve 2008 anlaşmasıyla seçimlerin yapılacağı, yapılması koşullarını belirleyen anlaşmayla yatışmış olan iç savaşın kuzey-güney esas olarak arasındaki iç savaşın. ...tabii e, biraz sonra... Daha ...etraflı ele alırız... ...hızla... E, ...canlanması... canlanması evet. e, ...dan endişe ediliyor. E, bir Belki bu iki adayı... ...tanıtmak tanıtmak lazım. E, aslında... ...tabii... E, ...bu e, iki aday birbirleriyle hep... ...rakip olmuş adaylar değil. Afrika siyaseti... ...bizim bildiğimiz siyasetler gibi değil. Kabile ilişkileri... ...etnik kimlikler kişilerin siyasal duruşlarını çok daha önünde olan ve seçmenlerin, destekçilerin, aidiyet ilişkilerinin siyasal olmaktan ziyade bu özellikleri baskın olduğu bir bir yer. En azından çoğu Afrika ülkesi. Bu fil dişi sahilleri veyahut fil dişi kıyıları Adını taşıyan e, ülkede e, Ülkede de çok belirgin Hatta Hatta civarındaki ülkelere nazaran Daha da belirgin Çünkü biz şimdi fil dişi sahilleri Diye bir devleti Devlet adını e, garipsiyor Garipsiyoruz doğrusunu söylemek gerekirse fil dişi sahilileri de garipsiyorlar. Çünkü kendilerinin koymadığı kolonyal bir isim. Evet fil dişi sahili bu Yok. Fransızların böyle bir adı. Evet. Böyle bir memleket adı değil bir etnik değil bir şey değil. Tamam bir <gülüyor> kıyının adı ee, Senegal öyle değil. Senegal bir nehirden adını alıyor en azından. Ee, yukarı Volta ee, böyle bir attı. Ee, sonra yirmi e, beş sene önce yanılmıyorsam Tarihini şaşırabilirim ama 20-25 sene Önce olması lazım ee, Oradaki bir darbe sonrası baş e, e, İktidara gelen Yüzbaşı Sankara e, Yukarı volta'yı bir Burkina Faso Yani oradaki yerli Egemen e, çoğunluk dilinin e, Dilinde bir anlamı olan Burkina Faso adını vermişti Bir de zamanında hatırlayacaksınız Biz e, gençliğimizde e, <gülüyor> Dahomey diye bir ülkeden evet. bahsederdik. Ee, o da yok artık Doğumey diye biliyorsunuz. Doğumey ne oldu? Dilimin ucundaydı biraz evet Şimdi aklıma gelmiyor onun için <gülüyor> sana sordum ama Eyvallah. biraz aklıma gelecek. Ee, dilim, hay Allah neyse. işte Dilimin ucundaydı biraz önce bunu söylemeye hazırlanırken ama işte kaçtı dilimin ucunda. <gülüyor> benen oldu. Ha, benen evet tamam. Evet. Ee, i̇şte Şimdi e, burada bir, e, bu ülkede, yani e, fil dişi sahilleri e, denen ülkede e, bir e, milli etnik, a, milli aidiyet diye bir şey söz konusu değil. E, kabile aidiyetleri e, egemen, İşte Müslüman e, kabilelerin e, kuzeyde olduğu, Dolayısıyla birisi için o kimdir dediği zaman kimisi için Diula deniyor. Diyula e, çoğu e, Müslüman e, kabileler içindeki en büyük olanı. E, birisi için Hristiyan e, olan birisi için e, adı söylenmeden önce o Baule deniyor. Mesela Baule 1995'te Cumhurbaşkanı olan Bediye'nin kabilesi orta Ülkeden ortasında esas var olan bir kabile, Hristiyan kabilesi falan böyle gidiyor. Yani insanlar e, bir e, fil dişi sahilli için e, fil dişililik diye bir kavram Bıram yok değil mi? Yok ama yaratılmaya çalışıldı. Ne zaman? 1995'te. 1990, o yüzden geriye döneceğim. Hı hı. 1900 e, bağımsızlıktan vefatına kadar ülkeyi bir diktatör yönetti. Ülkenin bağımsızlığının e, kurucusu, ülkenin babası olan Humphrey e, e, Félix Huppé Bouagny. Félix Huppé Bouagny 1990 başında e, İlk defa bir başbakan atadı çünkü kakao ve petrol fiyatlarının düşmesi ve esas olarak kakao fiyatlarının düşmesi ülkeye çok ciddi bir kriz yaratmıştı. Evet çünkü galiba ülke dünyanın en büyük kakao üreticisi. Kakao üreticisi evet. Evet. Ve kakao ithalatı ihracatı da devlet tekelinde, petrol gibi yani. Dolayısıyla evet. devletin ana geliri kakao ihracatında elde ettiği e, vergi. Yani Muz Cumhuriyeti gibi bu da e, çikolata cumhuriyeti aslında. Çikolataya dönüşmemiş evet, halde ihraç evet, ediyorlar. Evet. Ayrıca keşke çikolata olarak ihrac etsiler katma değeri daha yüksek olur. Ham biçimde e, evet. kakao ihraç ediyorlar. E, ve... E, Ve 1990'da e, Alassane Ouattara'yı e, o zaman e, şeyde olan e, Batı Afrika ülkeleri Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapmış olan Alassane Ouattara'yı e, başbakanlığa çağırdı. Ve o Alassane Ouattara tabii... E, Uluslararası e, mali çevreleri yakından tanıyan, orada çok yakın arkadaşları olan bir kişi. E, Kuzeyli, babası e, çok zengin bir e, tüccar aynı zamanda. Ve e, Fildişi sahillerinde doğmuş olmakla beraber e, babası işleri icabı e, Burkina Faso'da esas olarak e, kalmış. Kendisi de Burkina Faso pasaportuyla 1980'lerde e, çalışmış çeşitli uluslararası kuruluşlarda. E, bu e, Alassan-Uratlar'a 1993'te 90-93 arasında e, işte, Fildişi sahillerinde IMF'nin o zaman ...çok daha katı biçimde... ...Dünya Bankası'nın IMF'nin çok daha katı biçimde... ...uygulattıkları... ...yapısal uyum politikalarını... ...harfiyen uygulayan bir kişi... ...yani işte... E, ...özelleştirmeler pek yapılmadı ama... E, ...piyasanın serbestleştirilmesi falan... ...bildiğimiz yapısal uyum politikaları IMF'nin. Bu Uattara'nın mı? Evet Uattara'nın... E, ...Müslüman e, bir aileden olduğunu söylemiştim... ...Kuzeyli... E, 93'te e, e, Felix e, Hupuet-Buanyi ölünce e, bu e, kişi yerine bir yeni Cumhurbaşkanı yani kurucu babanın yerine bir Cumhurbaşkanı seçilmesi gündeme geldiğinde e, şey olan e, o zaman o e, zaman Meclis Başkanı olan Harry Konambediye, o bir baule, biraz evvel söylediğim gibi Hristiyan. Meclis Başkan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini çünkü o günne kadar doğru seçim yapılmamış, kendi işine gelecek şekilde ayarlayıp 1995'te bu Alaska Nuvatara seçilmesin diye ortaya bir fil dişililik diye bir kavram atıyor. Hmm. Fil dişililik yani bu şu demek fil dişi annesi babası fil diş fil dişilili olan şimdi fil dişilili gibi bir tabir de evet, ne kadar garip olduğunu şey yapıyor da anlatıyor ne kadar otantik olduğunu da gösteriyor bunun. Fil dişilili olmayan veya işte e, fil dişili pasaportuyla e, dolaşmayan kişilerin e, seçilemeyeceklerini... E, Seçilme hakkını kaldırıyor. ha. Şimdi bunu dediğiniz zaman e, e, fil dişi kıyısında nüfusun üçte biri e, Burkina Faso ile fil dişi kıyısı arasında zaten dağılmış durumda. Çünkü bunlar e, Fransız sömürgesiyken oradaki sınır diye bir şey söz konusu değil. Sonra yıllarca da o sınır çok ciddi alınan bir sınır olmamış. Halen de öyle büyük ölçüde. Zaman zaman şimdi savaş olduğu için sınır daha belki e, kapalı ama e, nüfusun üçte birine yakın bir kesimi için bu dışlanma demek. E, ve nitekim seçime girmesini engelletiyor 1995'te. Bu e, Henri Bediye. 1995'te cumhurbaşkanı oldu. Fakat bu cumhurbaşkanı oldu ama çok onun da kısmet e, şey olmadı. Pek kısmetli olmadı bu cumhurbaşkanı. 1999'da cumhurbaşkanlığını bir darbeyle kaybetti. Darbenin arkasında da kısmen e, bu Alaskan Uatray ile 1980'lerde Fransa'da bulunmuş bir tarih öğretmeni olan Laurent Gabgo'nun oluşturduğu bir e, ittifak var. E, i̇kisi o Sosyalist e, Parti, Fransız Sosyalist Partisi'nin yakın e, birisi olarak e, fil dişi kıyısına gelmiş, sendikacılık yapmış. Bir e, hareketli bir, e, ve renkli bir kişilik. <gülüyor> Bu Laurent Gabgo e, ile Uvassara, e, Alassane Uvatlara'nın ittifakı şeye karşı, e, Bediye'ye karşı kısmen bir darbeyle son Kısmen değil bir darbe oluyor. Darbe sonrasında yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimleri e, yapılacak. E, bu gabgo e, aday oluyor ve e, müttefikinin aday olmasını engelliyor. O çünkü şeyli değil. E, ne denir? E, fil dişilli değil. Böylece e, Bir de 1995'te Cumhurbaşkanı olan ve darbeyle devrilen Bediye'nin de aday olmasını e, engelliyor Güzel Gabgo. Oldu. Ve bir tür seçimle gelmiş hızla, e, seçimle gelmiş bir diktatör e, konumuna e, gir, girdi Laurent Gabgo. Buna e, tepki olarak Kuzey'de 2002 yılında bir isyan çıktı. E, Müslümanların e, ağırlıklı olduğu bir e, e, isyan. İsyancılar bir milist e, oluşturdular, bir ordu oluşturdular. Ve hızla kuzeyle güney arasında bir e, fiili yeşil hat benzeri bir sınır oluştu. Şu anda da hala o sınır varmış gibi var gibi e, kısmen e, görülüyor e, ilişkilerde falan. E, ve e, Gabgo'da bu e, isyan sırasında... Ee, isyan tabi Gabgo'yu devirmeye e, parmak kalmışken e, Gabgo'nun e, tarafını tutan o, Güneyli ordu, güneyliler ordu e, duruma hakim oldular. Kuzeydekiler kuzeye çekildiler. Güneydekiler güneye güneydekiler. Epey bir insan öldü tabi. Bu arada e, Gabgo bu uh, Alassan Vatlar arayı İsyancıları arkasındaki kişi olduğu için e, yakalama emri verdi. Alatsan o attara Fransız elçiliğine sığındı. Epey bir aylarca Fransız elçiliğinde kaldı. Bu arada devreye Avrupa e, Afrika Birliği girdi. Afrika Birliği'ni e, Güney Afrika e, o dönem Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mübekei aday, e, pardon temsilci olarak gösterdi. İşte 2005'te. Ee, nihayet bir anlaşma yapıldı Seçimler yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması konusunda Ve Vat Dara'nın aday olmasını Gabgo kabul etti 2005'ten 2010'a kadar işte seçimlerin yapılıp yap, Ertesiyle yapılacak 2 yıl sonra yapılacak 1 ay sonra yapılacak diye 5 yıl oyaladı Bu arada 2008'de seçim anlaşması yapılınca Bir bağımsız seçim komisyonu e, Oluşturulması Konusunda anlaşılmıştı Ve e, seçimler yapıldı. Seçimlere 3 aday girdi. Gabgo, e, Uattara, bir de 1995'te Cumhurbaşkanı olup 99'a darbeyle uzaklaşan Bediye. E, seçimlerden birinci e, çıktı Gabgo birinci turda ama yüzde %38 oy aldı. E, Uattara yüzde %32 oy aldı birinci turda. Ve Uattara ile Bediye, yani bunu şunun için söylüyorum, buradaki ittifaklar o kadar eski aşiret ittifaklarına benziyor ki siyasi bir şey olmadığı için. O andaki çıkarla oluşan ittifaklar Uattara'yla Bediye anlaştılar. Kim birinci gelirse önde gelirse birinci turda onun lehine çekilecek diye. Bunlar 1995'te Bediye'nin aday olmaması için fil dişillik, pardon Uattara'nın aday olmaması için evet. fil dişillik fikrini ortaya, ada, ortaya adam kişiyle Zeki Bey, politika böyle bir şey işte, anlaşılan. Evet, <gülüyor> <gülüyor> izlenesi zor <gülüyor> ve tabii bu bu da ikinci turda e, fark atmasına yol açtı. Yolaştı. Komisyon'nu e, toplanmasını engelledi e, Gabgo. E, üç gün içinde sonuçları açıklaması lazımdı. Üç gün içinde sonuçları açıklamasını engellediler. Komisyon Birleşmiş Milletler'in koruması altında bir otelde toplandı ve e, Birleşmiş Milletler askerlerinin koruması altında. E, e, çünkü bayağı ciddi Birleşmiş Milletler gözlemcileri bütün e, ülkede e, görev yaptılar e, ve sonuçları açıkladı. E, bahane e, Avrupa Anayasa Mahkemesi ise tamamen Gatko tarafından atanmışlardan oluşan bir mahkeme. Anayasa Mahkemesi ise 3 gün içinde sonuçları açıklamadığı için... Seçim komisyonunun sonuçları açıklama yetkisinin kalmadığını ilan etti ve bir gün içinde bütün sonuçları değerlendirip kuzeydeki 7 tane seçim bölgesindeki oyların hepsini hile karıştırdığı iptal etti. etti. 600 bin oy bu ve %13'üne oyların tekabül ediyor. İptal etti hepsini ve bunu da bir gün içinde tespit etti tabii ve bildiğiniz gibi ilan etti ikinci gelenin birinci olduğunu. Evet böylece yüzde 54.1'den yüzde 49'a filan düştüğünü söyledi. Öbürü de yüzde 50 Öyle, böyle seçilmiş, öteki de yüzde 45.9'dan yüzde %51 51'e kadar evet. çık, çıkarılmış i̇şte oldu. Yüzde 13 oy iptal olunca tabii içinde Galvan evet. oyları da vardı büyük ihtimalle Kuzey'de de olsa durum bu. Şu anda e, tam bir e, fırtına öncesi kısmi sessizlik hakim e, Fildeşi kıyısına, e, Gabgo'nun tarafın Gabgo'nun yanında durur duruyor şu anda ordu ve polis. E, fakat e, ordunun içinde de bölünmeler olacağı bölünmeler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar çünkü uluslararası destek oluşmadı Gabgo. E, lehine ee, Avrupa Birliği yardımları e, keseceğini e, ima etti Dünya Bankası görüşmekte olduğu e, 13 milyar e, dolar e, dış borcu var e, Fildişi kıyısının bunun 3 milyar dolarının silinmesi için bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın koşullarından bir tanesi de Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılmasıydı. Güya evet. Bankası temsilcileri seçimlerin yapılmamış ad ve dolayısıyla bu borç silme antlaşmasının iptal edileceğini ima ettiler e, dün. Evet şey de önemli tabi Birleşmiş Milletler misyonunun şeyi de Vattara'yı galip ilan ettiğini söylemiş. Tabi o zaman Dominik strauss da e, IMF'nin başında olan da e, sadece Birleşmiş Milletler'in tanıdığı evet. bir evet. hükümetle tanı çalışacağım deyince evet öyle oluyor. Şu anda e, iki başlı bir, e, iki iki devlet başkanı, iki başbakanı olan bir e, yapı var karşımızda. Uluslararası camianın tanıdığı fakat e, başkanlık yetkilerine haiz olmadan e, sürgünde başkan gibi. Ülkesinde sürgün, tabii ki hemen kuzeye geçmiş durumda. Vatlara. E, fil dişi e, kıyısını tanıyanlar halkın e, bu işlere pek yüz vermediğini e, bunlar yukarıda tepişiyorlar e, bizi rahat bıraksınlar dediğini ve Gabgo'nun da esas bu e, lakaytlığa bu ilgisizliğe güvenerek zaman içinde e, seçimini olağanlaştırmayı ümit ettiğini e, söylüyorlar. E, Bir de e, bu vesile bir fil dişi e, kıyısı veya bütün o bölgede herkesin kullandığını tahmin ettiğim bir atasözü e, öğrendim. E, bunun tabii e, tam Türkçesi de var. Onlar ölmüş keçi bıçaktan korkmaz diyorlarmış. Biz de, <gülüyor> ölmüş eşek kurttan korkmaz diyoruz. Evet. Bu ölmüş keçi bıçaktan korkmaz tarafını bagbo için kullanıyorlarmış. Çünkü kaybedecek hiçbir şey yok diyorlar. Kaybedecek hiçbir şey olmadığı için de... Sonuna kadar e, bu oyunu sürdürebilir ve e, sürdüğü yere kadar gitsin diyebilir e, diyorlar. Bu kaybedecek hiçbir şey olmamasının onun açısından büyük bir e, avantaj. Avantaj ama, e, ama ülkeydi, halkı, <gülüyor> halkı içinde korkunç bir dezavantaja dönüşebilir bu evet. Dönüşmesi kesin Yani böyle bir şey olursa. Evet. Tabii şöyle bir şey önemli. İlk defa benim bildiğim kadarıyla ilk defa seçim sonuçlarının e, resmen açıklanmasından sonra seçim sonuçlarının değiş, darbeyle, müdahaleyle değiştirilip e, seçilmiş bir başkan figürü ortada. Dünyada bunu pek, daha ben hatırlamaya çalışıyorum ama pek bildiğimiz bir vaka değil. Ne olur? Seçim sonuçları iptal olur. Bu bu da alışkınız. Evet. E, diktatör seçim yapar. Gabgo e, seçimlerden kesinlikle Birinci çıkacağından eminmiş. Seçileceğinden o kadar eminmiş ki e, son iki tur arasında ancak işte bütün bu manevraları hazırladığını söylüyorlar. Yoksa seçim yapmazdı. 2005'ten 2010'a kadar seçimleri salladığına evet. göre daha iki sene daha sallardı. E, seçileceğinden çok emin. Peki bu durumda ne yapılır? Cezayir'de nasıl yapılmıştı 92'de hatırlarsınız. İki tur arasında asker müdahale etti. Evet, Baktılar ki FİS kazanacak ikinci turu seçimler askıya alındı. E yani bu, bunlar alışkınız. Seçimler iki tur arasında askıya alınır. Seçim sonuçları ilan edilmez. Seçim sonuç seçim iptal edilir. Ama açıklanmış bir seçim sonucunu alıp Tam tersi bir sonuca dönüştürmek ve ondan sonra iktidar olmaya çalışmak. Evet, bu yenilik. Bu bir yenilik. Bu bir yenilik. Bu bir yenilik. Bunu ilk defa ben e, siyasi yakın siyasi dünya siyasi tarihinde ilk defa rastladığım bir vakıa. O bakımdan ilginç geldi. Bu nasıl sürdürülebilir? Hani diğerlerini sürdürmenin yollarını biliyoruz. Bu nasıl sür? Yani çok bu kadar açık bir müdahale ve yalan üzerine nasıl sürdürülebilir? Evet, eski yöntemin çok tipik bir örneği de yine önümüzde hem de yepyeni bir örneği. Mısır'da işte. Aa, Mısır evet. E, Mısır. İptal ettiler oyları. Yolsuzlukta varsa bakarız dedi ama 28 yıllık devam eden iktidarını pekiştirdi gene. %80'den fazla oy almış galiba. E, e, i̇şte dinlediğim. toplam sandalyelerinde %96'sına ulaşıyormuş. %96'sına ulaşıyor işte. Ha, bu bildiğimiz yöntem. Bunun nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Ben çok merak ediyorum. Bu nasıl yürüyecek? Bu, bu, bu bütün herkesin gözü önünde. Çünkü bir de uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği falan e, bunu kabul eder gibi yapması da mümkün. Değil. Hadi öbürkünde kabul eder gibi yaparsınız. Seçimleri iptal ettim dersiniz. Çok büyük yolsuzluk, karışıklık oldu. İptal ettim, bir daha yapacağım derseniz ...on sene oyalarsınız da milleti seçim yapacağım diye. Bu öyle dedi. Seçimler yapılmış. Gözlemciler seçimlerde anlamlı bir hile ve şey olmadığını, yolsuzluk, olmadı. yolsuzluk olmadığını belirtiyorlar. Evet. E, yüzlerce gözlemci var seçimlere katılmış. Raporlarını yayınladılar. Bütün bunlara rağmen siz anayasa diyor ki o da Gabgo'nun taraftarları e, fil dişi kıyısında seçimleri Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, Afrika Birliği karar vermez anayasa mahkemesi karar verir. Bu e, ilginç bir e, bende ulusalcı yerli Türkiye'deki ulusalcı <gülüyor> görüşleri çağrıştıran bir e, yankı uyandırdı bunu okuduğumda e, e, gazetede. Anayasa Mahkemesi nihai meşruiyete haizdir. Onun verdiği kararları biz tanırız diyorlar. Ee, böyle bir hukuk anlayışı tabii kağıt üzerinde, e, siyasal hukuk açısından kağıt üzerinde diyecek bir şey yok. Ama o kağıt bütünüyle e, şeyle e, uçan mürekkeple yazılan bir kağıtsa eğer ve her gün üzerine yenisi yazılabilecek bir yeni bir... E, <gülüyor> yeni bir hikaye yazılabilecek bir kağıtsa eğer o zaman hukuk e, guguk haline dönüşmüş oluyor. Nitekim şu anda e, herhalde Anayasa Mahkemesi e, Fildişi Kıyıları'nın Anayasa toplumunda Anayasa Mahkemesi e, hiçbir ciddiyete e, haiz e, olmayan bir kukla kuruluş e, olarak algılanıyordur. Uluslararası camiada öyle algılanıyor en azından. Evet çok endişe verici Be bekleyeceğiz başka bir şey göremiyorum yani sonucunu. Ee, evet bir, bir yıpratma savaşı olacak belli ki. Büyük böyle çatışma da kopabilir ama taraflar böyle çok kanlı bir çatışmaya girmenin iki taraf için de e, pek yararı yok. Zaten ülke bölünmüş durumda herkes kendi bölgesine çekilmiş durumda. Ha, Şununla bitireyim. E, tabii hani ver kurtul diyenler vardır ya Bugabgo evet. taraftarları aslında Verkurt'unla da yakınlar. Niye yakınlar? Çünkü onlar güneyi ellerinde tutuyorlar. Güney demek, kakao demek, Hı. petrol demek Onu ve Abidjan işte. demek. Ee, evet. Ve onlara yetiyor. <gülüyor> anladım. Peki çok teşekkür ederim. <gülüyor> Onun sürdürülebilir bu şey durum. Sürdürülebilir. Şimdi anladım meseleyi. Evet. Çok iyi günler. Anladım. Teşekkürler. Ahmet İnselli Ufuk Turu